Allah'ın Sami'g Alim, min Şeytanı Rabbi Rabb'e âguzbik, min hemazat ve âguzbik rabbi an yahzurun. Bismillahi r Kul âguzbî Nasi, Malik Nasi, Nasi, min şerl Vesvas, İl Elızi yasvisufi cıdorı nashi min el jınnet ve nasi. Bismillahi r-Rahmanı r-Rahim. İnna Allāh ve malaikatuhu yusallun ʿalā Nabi. Ya eyıhalızına sallu ʿalayhi ve Sadakallahü'l-azim Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefii zülubina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed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 Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyâke na'budu ve İyâke nesta'in İhtinaş sıratal müstekîm Sıratallezîne en amte aleyhim Gayril ve aleyhim Veleddaallin Amine ya makin Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leylin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli iza yasr. Hel fi zalika kasemin li hicr. Alam tera keyfe fa'ale rabbuke bi adin irame zatil imat allati lem yuhlak mislaha fil bila. بِسَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ صدق الله العظيم وبَلَّغَنَا رَسُولُنَا وَرَسُولُهُ الْكَرِيمُ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 inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim vel fecri ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr ilâ ahiril ahiris sure Allahu azim çok aziz ve muhterem müminler malumunuzdur ki zil kade ayının sonuna birkaç gün kaldı bundan sonra başlayacak olan ay zil hicce ayıdır ve bu ayın içerisinde yani zil ayının içerisinde Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına büyük lütuf ve ihsanı Hatta umumi affı vardır. Ve İslam'ın beş şartından birisi olan haç, haç ibadeti, zilhicce ayının onuncu günü, dokuzunda arafette başlıyor. Hatta sekizinci günü yevmi terviye deniyor. O günden ihrama girilip başlanıyor. Arafe günü vakfe yapılıyor. Onuncu günü kurban kesiliyor. Ee, şeytan taşlanıp tıraş olup Kabe tavaf edilmek suretiyle İslam'ın beş şartından birisi olan feri farizası böylece ifa edilmiş oluyor. Yani bu zilhicce ayının büyük bir değeri ve fazileti var. Onun için ben de bugünkü konuşmamda zilhicce ayını nasıl karşılamalıyız ve bu aydan ne yapmalıyız? Bu umumi aftan biz de nasıl istifade etmeliyiz? Bunları izaha çalışacağım. Tabii bu hususta, yani bunları izah ederken, ilk bakacağımız husus ayeti celilelerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Önce ona bakacağız. Ondan sonra, Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığımız, bizim için mücmel, daha böyle... İzaha muhtaç kısımlar kaldığı zaman Oraları da hadisi şeriflerin ışığı altında anlayacağız Bu mevzuda peygamberimiz ne buyurmuş ona bakacağız Ve bunların hepsinden elde ettiğimiz neticeye Elde ettiğimiz bilgilere göre bunları söyleyecek Öğrenecek ondan sonra da hep beraber Gücümüz yettiğince amel edeceğiz Evet Değil, konuşmamız veya konuşmaktaki maksat dinlemekteki gaye budur muhterem müminler şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin 30. cüzde Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresi diye bir suresi vardır Fecr vel fecri diye başlayan Cenab-ı Hak burada fecre yemin eder fecir sabahın doğması demektir sabahın ilk anları buna fecir denir Cenab-ı Hak o anda olan esrarına yemin ediyor. Demek ki o an, Tevkalade e, ibret alınacak, dikkat edilecek bir an, bir vakit ki Cenab-ı Hak ona dikkatlerimizi çekiyor. Hakikaten Feccrisadığın doğması, insanların yataklarından kalkıp, kalkıp, rızıklarını aramak için bütün hayvanatın yerinden yuvasından çıkıp dağıldığı bir andır. O anı Cenab-ı Hak, ahirette, mahşerde insanların kabirlerinden kalkıp, defter-ü amalini alıp, hesap ve kitap vermek üzere mahşere toplanmasına benzetiyor. Evet, böyle bir hayat başlıyor. Ahirette de böyle olacak. Onun için de ona yemin ediyor Cenab-ı Hak. Vel fecri, fecirde olan, sabahın ağarmaya başladığı andaki, Esrarıma yemin ederim ki, oradaki sır, oradaki ibret alınacak hususlara yemin ederim ki buyuruyor. Daha ve leyalin aşrin, on gecede olan esrarıma yemin ederim ki diyor. Leyali aşir on gece demektir. Bu on geceyi anlayamıyoruz. Şimdi bakın burada on gece der Cenab-ı Hak. Fakat bu hangi on gece bunu bilemiyoruz. Ondan sonra Rabbimiz ve şef'i vel vetri şef'a ve vetre şef'i çift demektir vetir de tek demektir. Çifte olan, çift olarak yaratılmış bütün varlıktaki esrarıma ve tek olana yemin ederim ki tek, yegane tek Hazreti Allah'tır. Onun dışında öyle yani sırf e, şeyi yolmayan becleri, naziri, Olmayan bir varlık yoktur. Sadece Hazreti Allah'tır o. Onun için Cenab-ı Hak ona da yani çiftede, de, teke de ve on geceye de yemin etmiştir. On gecede olan esrarıma buyuruyor. Bu on gece hangi gecelerdir? Bunu tabi Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden müfessirler vardır. Müfessir demek Kur'an-ı Kerim'i izah eden anlayabildikleri kadar anlatan demektir. Onlar bu on geceden maksadın e, Hadis-i şeriflerin yardımıyla mesela şöyle demişlerdir Ramazan-ı şerifin son on günüdür bu Buradaki mübarek diye vasıflandırılan Ve kendisine yemin edilen on gece Ramazan-ı şerifin son on gecesi Peki neden Ramazan-ı şerifin son on gecesine Cenab-ı Hak yemin etsin? Çünkü onların içerisinde Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi var bu bakımdan. Bazıları da hayır demişlerdir. Evet o olabilir ama bu on gecede Muharrem-i Şerif'in ilk on günü de e, kastedilmiştir. Muharrem ayının ilk on günü de çok mübarektir demişlerdir. Onuncu günü nitekim Yevm-i Aşura'dır. Aşura günü Hazreti Musa Aleyhisselam'ın efendim Firavun'un şerrinden kurtulduğu gündür ki ve onun için Yahudiler Hazreti Musa'yı peygamber tanıyıp kabul ettikleri için yevmi aşurada Medine-i münevverede oruç tutmuşlardır. Oruç tutarken görmüştür peygamberimiz onları. Neden oruç tutuyorsunuz buyurmuş. Onlar da demişler ki Hazreti Musa'nın kurtulduğu gündür. Bu da şimdi Allah kısmet ederse önümüzde bir ay var. Bir aydan sonra Muharrem-i Şerif ay gelecektir. Muharrem-i Şerif'in onuncu günü. Bu mübarek gün olarak kabul ettikleri gündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem li hikmetin Hazreti Musa bizim kardeşimizdir. Biz onu sizden daha çok severiz buyurmuş ve aşure günü oruç tutmayı ümmetlerine tavsiye etmiştir. Fakat sonradan burada Yahudiler de aynı günü tutuyor Müslümanlar da aynı günü tutuyor niyetleri halis ama bir görüşünüşte benzeyiş var. Bu benzeişten ayrılmak için yani Müslümanlar müstakil ne Hristiyan'a ne Yahudi'ye benzemeye, onlarla beraber görünmeye ihtiyacı yok. Onun için Peygamberimiz buyurmuşlardır ki artık Aşura gününün bir gün evveli yani 9. 10. 11. günü tutarak hem Hazreti Musa'ya olan saygımızı ona olan yakınlığımızı gösteririz. Hem de Yahudilere benzemeyiz buyurmuşlardır. Onlara benzeme yoktur. Olmamalıdır da. Şimdi bazıları da üçüncü bir izah tarzı olarak bu leyali aşırdan yani on günün günden maksat zil hıcçenin ilk on günü olabilir demişlerdir. Zil hıcçenin ilk on günü. Şimdi zil hıcçe ne zamandır? Bakınız bugün zil kadenin Son günleridir son günüdür demiyorum son günleri bugün cümertei zilkaden'in bilmiyorum belki 28'i yarın e salı gün 28 Pazartesi salı diyorum cümertesi 27 pazar 28 Pazartesi 29'dur zilkade e ve bu e şeyde sene zilkade ay 29 gün olacaktır salı günü zil biridir. Evet. Zil biridir. Bunlar takvimlerde bilhassa faziletin neşrit bir takvim vardır. Her sahifesi, hadisi şerifler birçok efendim kıymetli bilgilerle dolu. Orada göreceksiniz doğru olarak bakmak mümkündür bunu. Duvarlarımızda asılı olan her o takvimlerin yaprakları okunmalı. Oradaki bilgiler efendim sıhhatli olarak Hatta merak ettiğimiz zaman takvimi hazırlayanlardan sormalı. Bunu nereden aldınız? Bunun kaynağı nedir? Öyle değil mi muhterem müminler? İnsanlar bilgilerine sahip çıkmalı. Öğrendiklerinin asıl kaynağını öğrenmeli. öğrenmeli. Ve bunu nereden aldınız? Hangi kaynaktan diye böylece bilgisinin doğruluğunu araştırmalı. Şimdi... Burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hadisi şeriflerindeki izahları da dikkate alınarak Buradaki leyali aşırdan yani on mübarek geceden maksat Zilhüccenin ilk on günüdür demişlerdir. E, Zilhüccenin ilk on gününde ne var ki denildiği zaman Zilhüccenin ilk on gününde Bir defa Cenab-ı Hakk'ın ee, o günlerde o kadar kıymetli kullarına verdiği ihsanı var ki var ki. onu bu hususta ben şimdi bir şey demeyeyim bu mevzuda isterseniz bakınız şu terhif ve terhip ismindeki hadisi şerifleri bir arada toplayan efendim e, hafız müziri hazretlerinin yazlı bir şey topladığı ve meydana getirdiği bir kitaptır hadisi şerif kitabı burada İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın tarikiyle rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu Zilhicce'nin ilk 10 günüyle alakalı peygamberimizden ne nakledilmiştir. Nakledildiğine göre bakınız. İbn Abbas Hazreti Abbas'ın oğlu radıyallahu anhuma deniyor. Hem baba ve hem de oğul hesaptan olduğu için Hazreti Allah her ikisinden de babasından ve oğlundan razı olsun. Hazreti Abbas'ın oğlu şöyle demiştir. Gale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdular. Ne dediler peygamberimiz? ...Mamin min eyyabin. Hiçbir gün yoktur ki el amelis el amelu salihu fiha ehabbe ilallahi Azze ve Cel. Hiçbir gün, hiçbir gün daha şeyi yok. Hangi gün olduğunu söylenmiyor. Hiçbir gün, hiçbir gün şu günlerdeki yapılan salih ameller kadar Hazreti Allah ındinde sevimli, makbul, muteber değildir. Hiçbir gün şu günlerde ama hangi gün daha onu açıklamıyor Peygamberimiz. Min hâzihil eyyâm, şu günlerde yapılan salih ibadetten daha hayırlı ...hiçbir günde ibadet yapma imkanı yoktur diyor. Yani... Ha, ...peygamberimiz... ...o şu günler kıymetli dediğim günlerden şunu kastediyorum. Neyi? Eyyamel aşrı. On günü. On günü. Yani bu on günün izahında... ...daha bunu tamamlayan bir başka hadisi şerifte... ...zilhıççenin on günü buyurur. Zilhıççenin... O zaman bu hadisi şeriften zil hıccenin ilk on gününün çok faziletli olduğunu anlıyoruz. Bu çok faziletli olduğunu söyleyince eshabın dikkatini çekmiş bir mukayese yapma işi mukayese ile anlama ihtiyacı duymuş ve şöyle demişler: Galu, yar osulallah demişler. Vel cihadu fi Bu dediğiniz zil hıccenin on gününde çok hayırlı dediniz ya. Bu on günde Allah yolunda cihad etmekten de mi hayırlı bu bahsettiğiniz ibadet diyorlar? Şimdi Allah yolunda cihad, adam ne yapıyor? Çıkıyor, Hazreti Allah'ın yolunda can pazarına giriyor, orada can alacak veya can verecek. Yani ya ölecek, ya öldürecek. Bundan da mı hayırlı ya Allah diyorlar? O zaman Peygamberimiz devam ediyor, şöyle buyuruyor, Gale. Resulullah buyurdu ki, Velel cihadu fi sebîlillâh. Evet, Allah yolunda cihattan da hayırlıdır. Bu on günde yapılan ibadet diyor. Evet, on günde yapılan ibadet, Allah yolunda cihattan da hayırlıdır. Ama ancak orada bir istisna var diyor Peygamberimiz. İlle racülün <gülüyor> harace bi nefsihi ve malihi sümmelem yarci vin zalike bi şeyin. Ancak şu hariç diyor. Eğer adam malıyla, canıyla Allah yoluna çıktı, geri dönmedi. Onun kazancı bugünlerdeki ibadetten daha hayırlıdır buyuruyor. Yani şehit oldu. Evet, bakın hadisi şerifte nitekim. İlla racülün, hatta bazıları illa istisnai raculen diye de okumuşlardır. İlla racülün harace bir nefsihi ve malihi sünmelem yerci bundan sonra bir minzalike bir şeyin artık geri dönmedi. Çıktı geri dönmedi. Hatta aşağıda daha başka hadis şeriflerde peygamberimiz bunu biraz daha açıklar. Buyurur ki mesela Cabir radıyallahu anh'ın tarikiyle "Eftalul eyyâ eftalü <gülüyor> eyyâmet dünya el aşru." Dünyanın günlerinin en eftali on gündür. Yani aşra zilhicce Zilhıççenin on günüdür diyor. Bakın bunu şu, burada daha sarı, daha açık. Yani şunu kastediyorum o on günden diyor peygamberimiz. Aşra zilhıççenin zil on günü. Bu fazilet. G ile. Esap orada yine dediler. Vela mislihünne Fise bilille. Ya Resulallah Allah yolunda cihatla bu on güne denk olmaz mı dediler. Tekrar yine. Bu zilhiccenin on gününe denk olmaz mı? Gale. Hazreti Resulullah Vela mislihünne nefise bilillah. Hayır. Allah yolunda cihatla buna muadil olmaz buyurdu. İlla ancak racülün uffira veçhü. Uffir diyor bakın. Uffira Arapçada bulanmak demektir. Toprağa bulaşmak. Ne veçhü bir turab. Yüzü. Toprağa bulanan müstesna. Yani şehit olacak, toprağa düşecek, yüzü toprağa bulaşacak o müstesna diyor Peygamberimiz. Şimdi hadi burada Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın tarikayla rivayet edilen daha vazif şekilde. Evet cenab Hak Hak'ın dinde on günü çok hayırlı günler. Esap ne diyor? Bugünlerden... Allah yolunda cihad etmek acaba bugünlere muadil olur mu? Hayır diyor Peygamberimiz, muadil olmaz. Cenab-ı Hakk'ın o günlere mükafatı çok fazladır. Ancak diyor ille, uffira, uffir sürtünmek, şey yapmak demek böyle, ee, temas etmek. Uffira veçhühü, yüzü sürtülmesi neye? Bir türabi, türap toprak demektir malum yüzünün toprağa sürülmesi hariç yani şehit olup yere düşmesi hariç onun mertebesi başka diyor Fahri Kainat ama o hariç e, şeyde e, zilhıççenin ilk on gününün fazileti çok fazladır diyor peki böyle bir on gün bu kadar kıymetliyse ne yapalım öyle mi şimdi önümüzdeki salı günü biri olacak pazartesi gün akşam zilhüccenin birinci gününün gecesi olacak. Ne yapalım o zaman? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. O zaman şöyle yapın. Fe eksiru, çok yapın. Nerede fihinne o on günde? Neyden? Mine tesbih, ve tahmid, ve tehlil ve tekbir. Tesbih, tahmid, tehlil, tekbir. Bunları çok yapın diyor. şimdi bunun üzerinde teker teker duralım isterseniz. Bakınız. Bu on günde çok yapın diye tavsiye edilen nedir? Tesbihdir. Tesbih denince akla Subhanallah gelir. Iki, tahmiddir Hamd etmek denildiği zaman elhamdülillah hatıra gelir. Üç, efendim tehlildir. Tehlil la ilahe illallah veyahutte la ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut bi yedihil hayr kulli şeyin kadir. Tehlil budur. Ondan sonra tekbir. Malum o da Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber, ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd'dir. Demek ki bakınız evvela Fahri Kainat ne yaptı? Zilhiccenin ilk on gününün faziletini misallerle ortaya koydu. Hazreti Allah yolunda şehit olmak hariç hiçbir ibadet zil 10 on günündeki yapılan ibadete denk olmuyor. Denk olmuyor. Bu kadar faziletli. Peki ne yapalım diyorsunuz? Peygamberimize soruluyor ne yapalım? O zaman diyor tesbihi, tahmidi, ta tehlili, tekbiri. Bu dört şeyi çoğaltın diyor. Ben şimdi bunları açıklayacağım. İsterseniz bu mevzuda Fahri Kainat Efendimizin hadisi şeriflerinden bir hadisi Ebu Hureyre Hazretleri nakleder. Ebu Hureyre Hazretleri'nin naklettiği hadisi şerife de bakıp ondan sonra bu mevzudaki izahatımızı ta tamamlamış olalım. Bakınız. Ve Ruviye an Ebu Hureyre te radiyallahu an Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor. O da anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden rivayet etmiştir. Peygamberimizin dediğini nakletmiştir Ebu Hureyre Hazretleri. Ma'min min eyyamin ahabb ila en yu'at en yutaabbade lehu fiha min ashr zilhicce. on günündeki ibadetten daha sevimli Hazreti Allah'ın yanında ibadet yoktur. Şimdi burada bir ölçü de getiriliyor Peygamberimiz tarafından. Bakın yudelü veya ot ya dilü de olabilir. Eğer meçhul olarak değil de malum okursak ya dilü muadildir. Lazım fiil olarak okursunuz. Ne sıyamu külli yevmin. zilhütcenin ilk on gününde tutulan her gün bir gün tutulan oruç muadildir. Bakınız, yadilu sıyamu külleyemin minha o zilhutçenin her bir ilk on günündeki her bir günün orucu muadildir. Neye muadildir? bir sıyamız senetin, bir senelik orucum sevabına muadildir. buyuruyor. Hadis-i şerif bakın, Bis, bir sıyamız senetin, bir senelik oruc'a muadildir diyor Peygamberimiz. وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَتِمْ minha O zilhüccenin ilk on gününden her bir geceyi ihya etmek yani ne yapmak? Geceyi ibadet taatle, o gecede bir tesbih namazı kılmak, o gecede teheccüde kalk tabi yatsı namazı farz olan namazlar mutlaka kılınacak. Öyle mi muhterem müminler? Yatsı namazı kılınacak, sabah namazı kılınacak ama bununla beraber, bunun yanında teheccüde kalkılacak veya bir tesbih namazı kılınacak. Ve kıyamı külli leyli minha, şey leyleti minha, o zilhıççenin ilk on gününden bir geceyi böylece ihya etmek ne ne makamındadır, ne derecededir? Bir kıyamı leyletil kadri. Leyleyi kadri ihya etmeye muadildir buyuruyor. Aman Rabbi alemin. Bu ne büyük ihsandır. Öyle mi? Şu hale bakınız ve hadis numarası veriyorum bakın burada bu e, bu bahis aslında tergib ve terhibde et tergibu fil amelis salih fi aşri zilhıcci ve fazlihi zilhıccenin ilk 10 gününde yapılacak ibadetlerin faziletine teşvik bah hususunda açılmış bir bahis olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadis raviler ve şeyler tarafından sahabeler tarafından rivayet edilen hadis-i şerifleri bir arada toplanmış. Biliyorsunuz ilk defa i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın tarikiyle yapılan rivayeti ele aldık. Ondan sonra Hazreti Cabir biraz daha açıklayıcı bir rivayet. Ondan sonra Ebu Hureyre hazretlerininkini böylece mukayeseli olarak ifade etmiş olduk ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde böylece ibadetten bahsetmiş ve ...çok ibadet yapılmasını tavsiye etmiştir. Biz de ne yapalım? Şimdi yapabileceğimiz şudur. Bir, zilhıccenin ilk on gününde oruç tutabiliriz. Vaktimiz olabilirse, durumumuz müsait olsa... ...tutabilir miyiz muhteremimle? Tutabiliriz. Tutabiliriz. E, tutabiliriz. Eğer e, işimizin ağırlığı, durumumuzun müsait olmaması... ...dikkate alınacak olursa en azından... ...hiç olmazsa zilhıccenin sekizinci günü yevmi terviye... Dokuzuncu günü yevmi arafe oruç tutarız, Orucu, e, kuram, kurban bayramı günü sabah da hiçbir şey yemeden camiye gider, bayram namazımızı kılar, kurbanımızı keser, kurbanımızın etiyle adeta iftar eder gibi yemeye başlarız. Olabilir mi bu muhtemelen? Bakınız. Demek ki bakın bu olabilir. Yevmi terviye. Yevmi terviye zil 8 sekizinci günüdür. Yevmi Arefe Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Kurban Bayramı'nın arefesi dediğimiz hacıların Arafat'ta bulundukları, vakfe yaptıkları gündür. Evet, Yevmi Terviye de, Terviye de Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de bulunan bulunan bütün insanların vazifeli nöbetçiler hariç bütün insanların ihrama girip Arafat'a çıkmak üzere mineye hareket ettikleri gündür. Yevmi, terviye, aynı zamanda terviye aslında, aslında kanmak manasına da gelir, çok düşünmek manasına da gelir. Kanmak manasına gelmesinin şeyi şudur, yani böyle doyup kanmak, eskiden Arafat'ta su bulunamadığı zaman, hacılar Arafat'ta vakfe yapmak üzere çıkarken... Zil Hıcce'nin 8. günü kendileri sularını iyice içerler, hayvanlarını suya kandırırlar ve ondan sonra Arafat'a müteveccihen yola çıkarlar. Onun için suya kanmak manasında yevmi terviye denmiştir. Derin düşünme ve araştırma manasına gelmek itibariyle de şu şey, su sebepten denilmiştir. Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'a bir söz vermiştir. Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat ver, en sevdiğimi kurban edeyim.'' diye bu sevdiğimi kurban edeyim sözü üzerine oğlu Hazreti İsmail'i Cenab-ı Hak lütfetmiş. Oğlu büyüyüp böyle 13-14 yaşlarına geldiği zaman çok seviyor oğlunu ve Cenab-ı Hak'ka verdiği bu söz biraz geç kalmış oluyor ve Cenab-ı Hak'la Hazreti İbrahim'e hatırlatıyor. Hani bir evlat istedin, en sevdiğini kurban edecektin, verdim. Evladın şu hale geldi, hani kurbanı kesmedin buyurdu. Ve bunun üzerine, şeyin, zil 7 yedinci günü bu rüyayı gördü, acaba diye düşündü, rahmani mi değil mi diye, hele biraz ağır aldı. Sekizinci günü aynı rüyayı görünce çok derin düşünüp, deşin düşünüp, Dedi ki iki defa oldu, acaba bu Rahmani olmak hali kabili şey var, İhtimali daha fazla diye çok derin düşünmesinden dolayı terviyenin manası budur. Çok derin düşünmek demektir. Bu manaya da gelir. Hazreti İbrahim böyle düşündü, aynı gün akşam üçüncü defa aynı rüyayı görünce, e bu Rahmani'dir artık dedi. Bunun şüphesi kalmadı dedi. Ve onu böyle Rahmani olduğunu tam bilip anladığı için de bugün Arefe denildi. Ve onun üzerine Hazreti İsmail'i aldı ve Mine'ye doğru götürdü. Hem de annesine o yıka, kınala, güzelce giydir deyip alıp götürdü. Şeytan aleyhillane devreye girdi. Hazreti İsmail'i kandırmaya çalıştı. Hazreti İsmail, e, Hazreti İsmail efendim... Eğer onu babama Rabb'ı emrettiyse, Rabb'ıma itaat ederim dedi. Hz. İsmail'den şey çıkmayınca, haz, annesi Hz. Hacer valideye gitti, o da reddetti. Nihayet işte böyle taşlana taşlana, kuzurdan kovula kovula şeytandan kurturuldu. Şimdi onların hatırasına biliyorsunuz orada, birinci, önce büyük şeytan taşlanır, ondan sonra diğerleri taşlanır, öyle değil mi? Heh, aynı sünnetlere, aynı hatıralar, böylece tazelenir. Çünkü ...Cenab-ı Hakk'ın rızasına çok muafık oluyor. O kadar rızaya muafık ki... ...babasının Mine'de... ...Mine'de... ...hemen davranıp oğlunu yakalayıp... ...yere yatırmayıp... ...önce onunla müzakere etmesi vardır. Diyor ki... ...oğlum ben rüyamda seni... ...Allah için kurban eder görüyorum. Seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin diyor. Şu teklife bakınız... Ve bu teklif karşısında Hazreti İsmail de ifal ma diyor. Ne emrediliyorsan ne işlenmen islemen, isteniyorsa onu yap diyor. İtiraz yok. Onu yap diyor. Ve ondan sonra yere yatırılıp meleklerden perdeler kaldırılıp her biri ya Rabbi diye ilticaya başladığı zaman Hz. Allah buyuruyor ki meleklerine ey meleklerim Ey meleklerim, Hazreti İsmail'in babasına Allah-u Zülcelal senden ne emrediyorsa onu yap debesindeki rızam var ya diyor, hepiniz boynunuzu verseniz o kadar beni razı edemezsiniz diyor. hazret Allah o kadar razı oluyor. Onun için arefe günü deyip geçmeyiniz muhterem müminler. Bakınız yine aynı şeyde Hadis-i Şerif kitabında Et tergib fil vukufu bil arafete arefe, bi vel müzdelife Ve fazlı yevmi arafa Arafatta vakfe, müzdelife de vakfe ve o günlerin faziletiyle alakalı Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın tarikiyle Rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu hakkında Mevlamızın durumunu bize haber vererek şöyle buyuruyor Ve an Cabir radıyallahu anh Gal, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma min eyyamin indallahi Efdalu min aşri zilhicce zil on gününden daha faziletli bir gün yoktur Allah'ın indinde diyor zil on gününden daha faziletli gün yok neden o günlerin içerisinde arefe gün var öyle mi gâle racülün bir racül dedi ki ya Resulallah hünne efdalü emmin iddeti ıddeti hinne cihaden fi sebilillah biraz önce anlattığım gibi hesaptan birisi kalktı dedi ki ya Rasulullah on gün zilhıccenin ilk on günü ile on gün Allah yolunda cihadı mukayese etsek hangisi eftaldır dedi Gale Hazreti Rasulullah hüne eftalümün iddeti hüne cihaden fi sebilile zilhıccenin ilk on günü on gün Allah yolunda cihattan daha hayırlıdır buyurdu. Ondan sonra Peygamberimiz devam etti. Ve mu'min yevmin efdalu indallahi min yevmi arefete. Arefe gününden daha faziletli gün de yoktur Allahu Zülcelal indinde. Arefe gününden yenzilullahü tebareke ve teala ile sema-i dünya. Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisinin bileceği bir keyfiyetle sema-i dünyaya, dünyaya en yakın semaya tecelli eder. ''Feyyubâhi'' Orada iftihar buyurur Hazreti Allah. Neyle? ''Bir ehlil arzı'' Yerdeki insanlar ile iftihar eder. Kime? ''Ehlessemâî'' Göktekilere, yerdekilerle iftihar eder Hazreti Allah. Evet. Yerde insanlar var, gökte melekler var. Öyle mi? Yerdekilerle, göktekilere iftihar ediyor. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bakın Peygamberimiz haber veriyor. Fe yagbûlü, Hazreti Allah buyurur. Ünzuru ile ibadi, Ey meleklerim, yeryüzüne bakın, işte kullarım geldi. Öyle mi? Cauni bana geldiler. Hem de nasıl? Şûsen, gubran, zahine. Evet, saçları başları karışık, üstleri başları tozlu, terli. Min külli feccin amîk her biri dar ve uzak yollardan geldiler. Re yercune rahmeti benim rahmetimi istiyorlar ve lem yarau azabi cehennemimi görmediler daha. Bakın cehennemi görmeden bu kadar zahmete katlanıp arafata geldiler burada bir araya geldiler toplanıp benim rahmetimi istiyorlar. Öyle mi? Onun için buna rağmen benim cehennemimi görmedikleri halde bu kadar zahmete katlandıklarından dolayı velem <gülüyor> yura görülmez yevmün ekseru atikan minen nârı min yevmi arafete bugünden daha çok cehennemden azat edip affedeceğim bir gün yoktur diyor Hazreti Allah evet bunun için bakın zil ilk on günü çok büyük günlerdir bunun içerisinde yevmi arafe var Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündekileri semadakilere gösterip iftihar buyurdu. İftihar buyurdu. İşte kullarım rahmetimi umarak geldiler. Bunları ben affedeceğim, sizler şahit olun dediği günlerdir. Ve o günlerde Arafat deyip de geçmeyiniz. Arafat'ta Cenab-ı Hak iyiler hürmetine, iyilerin hatırına iyi olmayanları da affedecektir. Nitekim bakınız, Evliyaullah'tan bir zat aynen şunu söyler. Der ki, Arafat'a e çıkmak üzere Mine'deydim. Bana yorgunluk galip geldi, uyku ile uyanıklık arasında bir durumdaydım diyor. Semadan iki varlığın, iki meleğin süzülerek yanıma geldiğini gördüm diyor. Yanıma geldi ve birbiriyle konuşmaya başladılar diyor. Dediler ki biri diğerine, bu sene Arafat'a kaç kişi çıkıp vakfe yapacak dedi diyor. Öbürü bilmiyorum dedi diyor. O soran dedi ki 600 bin kişi dedi diyor. Altı bin kişi Arafat'a çıkacak ve vakfe yapacak. Peki bunların içerisinden kaç kişinin hacı kabul edilecek dedi diyor. Öbürü de bilmiyorum. Bu defa soran cevap verdi. Altı kişinin hacı kabul edilecek dedi diyor. Bunu duyan veli, Allah'ın dostu, dehşetle yerinden doğruluyor. Ümitsizliğe kapılmıyor ama üzülüyor. Diyor ki, ben kimim ki bu altı kişinin içine girebileceğim? 600 kişi, 600 bin kişiden altı kişinin içerisine. Ama ümitsizlik yok. Mümin hem mütevazi olacak, hem ümidini kaybetmeyecek. Ümidini kaybeden münkirdir. Allah muhafaza buyur. Hz. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit kesme yok ama üzülüyor ve şey yapıyor, korkuyor. Ben diyor, kimim ki diyor, kendisini beğenmiyor. Bu 600 bin kişinin içinden, altı kişinin içine gireceğim de haccı kabul edilecek. Ama geri dönme yok. Devam ediyor. Ertesi gün Arafat'a e çıkıyor, vakfesini yapıyor, yapabildiği kadar duasını edip dönüyor ve Arafat'tan aşağıya inip Müzdelife'de Geceleme var biliyorsunuz. Müzdelife'de geceliyor ve Müzdelife'de de, de, ondan evvel Mine'de gördüğü durumla aynen karşılaşıyor. Yine semadan iki melek süzülerek yanına geliyor ve biri diğerine diyor ki Hazreti Allah Arafat'ta ümmeti Muhammed'e ne yaptı biliyor musun? Öbürü diyor hayır bilmiyorum diyor. Hazreti Allah orada öyle yaptı ki Hani altı kişinin haçını kabul etti ya... ...be her kişiye yüz bin kişi bağışladı diyor. E ne oldu sonra? E her kişiye yüz bin kişi bağışlanınca... ...altı kişinin hatırına altı yüz bini de kabul edildi orada diyor. Onun için hadisi şeriflerde çok çok zikreder. Arafat'ta öyle bir lütuf var ki... ...öyle bir ihsan var ki... ...Cenab-ı Hak oradaki iyilerin hatırına... Aynıye mekanı paylaşan, aynı durumda Cenab-ı Hakk'a iltica eden iyi olmayanları da affediyor Hazreti Allah. Hatta melekler buna hayret ediyorlar da, onun için şurada bir hadis-i şerifte gördüm. Orada melekler şöyle diyorlar: Ya Rabbim sen onların hepsini affediyorsun ama orada evet, evet, fülan ve fülan da var diyorlar. Bunlar ise günahkardır. Evet, bakınız Gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İze kâne yevm-ü arafete Arafa günü olduğu zaman Fe innallâhe tebâreke ve Teala yubâhi bihimül melaikete, Cenab-ı Hak Arafat'ta vakfe yapanlarla meleklerine iftihar eder Feya gûlü buyurur Cenab-ı Hak unzuru ila ibadi, Benim kullarıma bakın E tevni şu'sen gubren zahine min kulli feccin amik. Her birinin saçı başı birbirine karışmış. Bu saç baş karışmasının hadis şerifte zikredilme sebebi şudur. Orası öyle bir yerdir ki insan dış düzenine bakmaya vakti yok. Öyle mi? Saçını sakalını düzeltip de güzel gözükeyim diye böyle bir duygu yok artık. Ne var? Saç baş birbirine karışmış sadece tezellül ile Hazreti Allah'a iltica var. Evet. Orada bu var. Onun için hadis-i şerifte şu' sen diye geçer. Evet e, şu' sen guburan gubur tozlanmak demektir. Şu' sen saç baş karışıklığı zahine mink zahinde ter terlemiş sıkıntı var. O terle yükselen yerden yükselen toz toprak yüzüne gözüne yap bulaşıyor. Adeta öyle efendim bir tezellül içerisinde Hazreti Allah'a iltica. Minkül lifecin amikin her biri uzak ve dar yerlerden gelmişler. Cenab-ı Hak üşi düküm, ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum diyor. Bakın üşi düküm demek Arapça'da ifal babından sizi şahit tutuyorum. Neye şahit tutuyorum? Enni muhakkak ben, gat gafertülehüm, bunları affettim diyor. O zaman Fetakulül melaiketu melekler diyorlar ki inne fihim fulanen ya Rabbi onların arasında falan var bunu da mı affettin diyorlar. Yani melekler biliyor. Falan günahkar var bunların arasında. Onları da mı? Gale. Bunun üzerine Peygamberimiz yaqulullahu azze ve cel Hazreti Allah buyurur. Kat gafert lehum hepsini affetti. Evet. Sadaka Rasulullah. Evet böyle buyuruyor. Melekler dahi hayret ediyor. Bakın diyor ya Rabbi falan var bunu da mı affediyorsun diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdular ki diyor Peygamberimiz evet hepsini affet. Cemaat çünkü çok mühimdir. Bu cemaatin içerisinde iyiler olduğu zaman o mecliste bulunanlar oraya gelebildiler ya cami cemaati de bu bakımdan mühim. İyilerle beraber olmak çok hoş şeydir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de salihlerle beraber olun buyuruyor. Öyle değil mi? Salihlerle beraber olun. Onların yanında, onların meclisinde bulunun. İstifade edersiniz çok. Ama camiye geldiniz kim bilir burada ne Allah dostları vardır öyle mi? Onlarla aynı camide bulunduğunuz zaman Cenab-ı Hak onları affedince, onların ibadetini kabul edince... Onların hatırına, onların meclisinde bulunanları da kabul ediyor. Onun için cemaatle namaz çok mühimdir. Öyle ben tek başıma şurada kılarım yok öyle ondan vazgeçiniz. Ama tabii bu arada imamlarımızın çok iyi olması icap eder. Bunu gönül hep arzu eder öyle değil mi? İmamlarımız da cemaatimizin arkasında gelip huzurla namazını kılacağı ittiga içinde olmalı. Yoksa Behlül Dana Hazretlerinin biliyorsunuz nakledilir. Ne yapmıştır? Bağdat'ta camiye gitmiştir. Camiye gidince öğle namazı kılıyorlar. Hocaefendi de Basra'ya gitmiş. Orada bir mağazada iyi bir kumaş görmüş. Onu böyle hafızasında canlandırıyor. Behlül Dana Hazretlerinin basireti açık bakıyor. O halde görünce imamı ikaz etmek için diyor ki niyet ettim şu namazı kılmaya uydum Basra'daki imama diyor. Halbuki Bağdat'ta şu namazı kılmaya niyet etti ve uydum Basra'daki imama deyince ve millet diyorlar ki yine bu ne yapıyor? Bak Bağdat'ta Basra'daki imama uyduğundan bahsediyor. Ve Hocaefendiyi bilahere ikaz ediyor. Onun için mihrap çok mühimdir. Orada çok dikkatli olmak lazım. Çok gayretli olmak lazım. Orada Cenab-ı Hak öyle lütufta bulunuyor ki, Oraya ihlasla geçenin günahlarını kaldırıyor üzerinde. Onu bir daha geri vermemesi için bir daha günahlara bulaşmamak üzere azmetmek lazım. Ve böyle tevbe etmek lazım. Göreceksiniz mihrabın böyle bereketi var. Onun için cemaatle namaz çok mühim, çok mühim. Mihraptaki kardeşlerimiz de cemaatin toplanması ve Müslümanların cemaati iştirak etmesi için cazibeli, çekici onları bir araya getirici hususiyetleri kendilerinde toplamaya gayret etmeli Cenab-ı Hak öyle imam öyle cemaat olmayı hepimize nasip eylesin evet, böyle kıymetli günler Ha şimdi ne bahsediyordum mevzuyu kaybetmek yine yok zil hıcça ayı önümüzde geliyor öyle mi, muhterem müminler zil kade ayının son günlerindeyiz Zilhıcça ayı önümüzdeki salı günü başlayacak. Gelin zilhıcça ayının ilk on günü çok faziletli günlerdir. O geceler hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Vel fecri sabahın aydınlığındaki esrarıma yemin ederim ki Ve leyalin aşrin on gecedeki esrarıma yemin ederim ki buyuruyor. Ve bu on gecenin hangi gece olduğunu anlamaya çalıştık hadisi şerifler ile. Zil ilk on günü, on gecesi hadisi şeriflerin yardımıyla da o gecelerin faziletini, o günlerin kıymetini öğrenmiş olduk. Şimdi yapacağımız nedir o zaman? Yapacağımız kısmet olursa zil ilk on gününde tutabilirsek hepimiz oruçlu olacağız. İşimiz ağır. Bazılarını oruç tutmak zor gelir. Olur ya öyle mi? Çünkü insan yemeye içmeye çok düşkündür. Tahammül edemez. Ö evet, nafile oruçtur. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa, yevmi terviye, yevmi arefe dediğimiz zil Hıdçenin 8 sekizinci, dokuzuncu gününü muhakkak oruçlu olmalı. Onuncu günü de bir şey yemeden camiye gidip, bayram namazımızı kılıp, kurbanımızı kesip, onun etinden... Onun etinden adeta iftar eder gibi ilk yemeğimizi yiyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmeli. Yapacağımız odur. Zilhıççenin ilk on gününde gündüzleri böyle yaparken geceleri de muhakkak akşam yatsı namazını cemaatle kılacağız, sabah namazını cemaatle eda edeceğiz, farzlarımızı kılmamız lazım. Bu arada teheccüd namazı kılabilirsek ne kadar iyi. Hele tesbih namazı da kılabilirsek o günlerde öyle mi? Tesbih namazında biraz önce peygamberimizin çok yapın dediği hepsi var. Nasıl var? Ne buyurmuştu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şurada silhıççenin ilk on gününde tesbih, tahmid, tehlil, tekbir. Bu dört şeyi çok yapın buyurmuşlardı. Çok yapın. Tesbih sübuhanallah demek tahmit elhamdülillah demek tehlil la ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumid ve huve hayyun la yemud biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir demek tek bir de malum bildiğimiz hepimizin allahu ekber allahu ekber la ilahe illallahü vallahu ekber allahu ekber ve lillahil hamd dememizdir Şimdi tesbih namazı nasıl kılınır ve orada ne okunur tesbih olarak? Bakın onun or orada söylenenlerde bunların hepsi var mı yok mu? Tesbih namazında biliyorsunuz dört rekat olarak kılınır dört rekat ve her rekatte 75 beş defa rekatın muhtelif yerlerinde. Yani evvela başlarken Fatiha okuduktan sonra rükuya gidip rüku tesbihlerinden sonra rükudan doğrulunca e, kavme halinde. Ondan sonra birinci secdede secde tesbihlerinden sonra secde, iki secde arasında kade durumunda öyle mi? Ondan sonra ikinci secdede olmak üzere 75 beş defa Sübuhanallâhi velhamdülillâhi ve la ilahe illallahı vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bakın burada tesbih var tahmit var tehlil var tekbir var hepsi var hepsi burada var subhanallahı velhamdülillahi ve la ilahe illallahı vallahu ekber bakınız subhanallahı tesbih Velhamdülillahi tahmid. Velâ ilâhe illallahü tehlil. Allahu ekber tekbir. Velâ havle ve kuvvete illâ billah. Hazreti Resulullah'ın Cenab-ı hakka en büyük duası. Hepsi bir arada toplanmıştır. Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahu ekber velâ havle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu 300 defa dört rekatta söylenir. Ve her rekatte 75 defa. İlk tekbir aldıktan sonra zaten dört rekat selamsız dört rekat aynen öğle namazının sünneti gibi kılınır. Ee, i̇lk tekbir aldıktan sonra sübhaneke okunur. Fatiha'dan önce 15 defa bu tesbih, tehlil, tekbir... Hepsi bir arada olan Subhanallahi velhamdülillahi 15 defa. Ya. Söylediğim gibi, aynen söylediğim gibi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 15 Fatiha ve Zamm-ı sure okunduktan sonra rükûya gitmeden evvel on, Allahu ekber diye rükûya gidip Sübhane rabbiyal azîm Sübhane rabbiyal azîm Sübhane rabbiyal azîm dedikten sonra rükûdan doğrulmadan evvel on defa daha Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd diye Rükuya rükudan doğrulup kavme denir buna. Orada Rab Cenab-ı Hakk'a hamdimizi arz ettikten sonra secdeye gitmeden eller yanımızda bırakılmış vaziyetteyken on defa daha okunur. Allahu Ekber diye secdeye gidilir. Birinci secdede Sübhane Rabbiyal Alâ, Sübhane Rabbiyal Alâ, Sübhane Rabbiyal Alâ diye secde tesbihleri söylendikten sonra on defa daha başımız secdede iken bu tesbih okunur. Allahu Ekber diye oturulur. İki secde arası. Buna kade denir. Bu kade oturuşu denir. Az Arapçada zaten oturma demektir o. Kade de iken kade de iken ikinci secdeye gitmeden evvel o kade vaziyetinde on defa daha söylenir. Allahu Ekber diye ikinci secdeye gidilir. İkinci secdede Sübhane Rabbiyal Alâ Sübhane Rabbiyal Alâ Sübhane Rabbiyal Alâ dedikten, secde tesbihlerini söyledikten sonra on defa daha söylenip Allahu Ekber diye doğru ikinci rekate kalkınır. İkinci rekatte Sübhaneke okuma yok. Fatiha'dan önce yine on beş ve dediğim sıra üzere. İkinci rekatte bu yapıldıktan sonra oturulur, tahiyyat okunur, Allahümme salli ve barik okunur. Ondan sonra kalkılır, kalkılır, Subhanek'e tekrar okunur, 15 defa tesbih, aynen ilk kıldığımız iki gibi diğer 2 rekatta de devam tamamlanıp 4 rekatta selam verilir. Tesbih namazı budur ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası başta olmak üzere. Onun şahsında hesabına ve ümmetlerine bu namazı tavsiye etmiştir. Bu namazı. Hatta böyle nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. Mekruhtur bakınız. Hoş karşılanmamıştır. Gerçi fukaha, fukaha şöyle yapmıştır. Tedai olursa demiştir. Yani davet olursa gelin biz beraber tesbih namazı kılacağız diye bir davet olursa öyle mekruhtur. Yoksa birkaç kişi bir yerde otururken biri konuşmuşlar manevi bakımdan konuşurken birisi coşuyor diyor ki yahu kalkın bir tesbih namazı kılalım. Hemen kalkıp oradakiler beraber kılsalar bir mahzuru yoktur cemaatle diye tasrih eden şeyler de olmuştur. fukaha Fakihler. Ama burada yapılan tavsiye ettiğimiz şudur. Bu namazı kılamayanlar evvela bilemeyenler öğrenmek için öğrenmek için cemaatle kılabilirler. Ha, buradaki çıkış yolu nedir? İzleşteme az zararan yurte bu ehvenüha diye bir kaide vardır. Bir de iki zarar bir araya geldi, iki zarar var. Bu iki zarar mukayese edilir. Hangisi hafifse ikisi de zarar da hangisi hafifse o tercih edilir demişlerdir. İzleme az zararın yürütecek bu ehvenu ha. İki zarar bir araya geldiği zaman onun ehveni dikkate alınır. O, o alınıp yapılır. Şimdi tesbih namazını kılmamak bir zarar. Öyle bir mahrumiyet. Cemaatle kılmakta kerahat. O da bir zarar. İki zarar bir araya geldi. Kılmamak veya cemaatle kılmak. O zaman hiç kılmamaktansa cemaatle kılma mekruh da olsa tercih edilir. Cemaatle kılınır. O zaman insanlar hiç kılmamaktansa kılmış olur. Öyle mi? Veya bilemiyorsa öğrenmiş olur. Böylece bu namazı öğrenmekte fayda vardır. Biraz zordur. Biraz meşakkatlidir. Ama kazancı çok büyüktür. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası vasıtasıyla Tavsiye ederken, Şöyle buyurmuşlardır, Ya Ammi, bunu, Evet, Ya, haft Her gün kıl, Olmadı haftada bir kıl, Olmadı ayda bir kıl, Olmadı senede bir kıl, Hiç olmazsa ömründe bir kıl, buyurmuşlardır. Ya Rabbi, Duyduklarımızla, Öğrendiklerimizle, rızayı i şerifine muvafık bir şekilde amel ederek, şu zilhicce ayında Arafat'tan başlayıp dünyaya yayılan umumi affığın içerisine bizi de aldığın ve kabul ettiğin kullarından eyle Allah. Lillahi'l-Fatiha.